Aa ses ses. İrfan ses ver baba. Ses. Editör arkadaş, editte mümkünse buradan editin. Ne olur ne olur. Başkan arar. <gülüyor> Eskirebilirim. Mehmet hocam, buyur abi. Şu arka taraf ne zaman boyatacağız? Video pastamı. <gülüyor> Akıntıdan dolayı. Para göndermiyorlar. <gülüyor> İlk yorumumuz. Aa. Birinci yorumumuz. Allah Allah. sonra. Hayal önce. O <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, da annemle... Vakıf yemeği saati. Evet. Allah'tan dişleri yok. Jonjonlar gibi tesettüre girmemiş mi? Ha? Başkan şu yana daha çok oyunlar hallede sakma yapmış. <gülüyor> Sağ yanaklar ya. <gülüyor> i̇şte bu en da sevdiğim fotoğraf. Ön kamerayı yanlışlıkla açınca ben <gülüyor> şey var ya anneler içeride. Ama bu kafan. Tam şey gibi ha. Reklam çocuğu gibi. Şu Şöyle bir <gülüyor> İşte Havun <gülüyor> mu o? Yalnız var ya. Hiç gündeminde kimse yok ha çocukta. Se tabii. Merve <gülüyor> ben bu kanser bir kardeş. Benim için dua et, tamam mı? Allah ya gelen yorumlardan biri işte bu. Ne güzel değil mi? Böyle Bizim, bizim Emre'nin ilgilendiği çocuk Bursa'da. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Amin inşallah. Emre'ye aşık olmuş bu kız. Takdir. <gülüyor> <gülüyor> Emre, <gülüyor> Emre de arabasına bindiriyor, götürüyor, gezdiriyor falan. Sen benim için burada doktor olarak mı şimdi Falan diyormuş. Sevgili misafirler merhaba. merhaba. Şimdi el uzatsam kıpraşır göbek pozisyonu... Gerek mozisyonu. yok. Biz, biz zar zor yerleştirdik. <gülüyor> Çarabiliriz. İki tombul kuş, göbeş. Selamünaleyküm, hoş <gülüyor> geldin. Aleykümselam. Şimdi bugün gelen yorumları okuyalım dedik birlikte. Ama birinci yorum duygusalla başlayacak ya. Maalesef şimdi ben hem yorumları okumak istedim hem de sizin fikirleriniz. Hocam şimdi bu grup yorum mu? <gülüyor> <gülüyor> İrfan'la beni tek alırsam ...grup torun. Çünkü askerde torunum olur. Haa, <gülüyor> beş dakika fazlası hangi, var. Hanginiz sorundunuz? <gülüyor> Mehmet çıkarken şey diyordu, torun, torun, geceler uzun, bötmez burun diyordum acaba. <gülüyor> Şimdi bu arada ben etliyorum. merak ediyormuş aşkız. Çünkü ha. ben okumadım baba. Ben bakmadım mi yorumlara, mesajlara. Merakını gidereceğim. 50 küsür yorum var. Böyle son dönemlerde biriktiremedim de eskiden biriktirmiştim bunları. Giydirenleri de aldın mı bize böyle? Aldım, aldım. Giydiren de var. İnce giydirdim, üşümeyesin diyen var. Söyde rapor mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sadece giydiren <alıyor> başka. Sektiren. <gülüyor> Biz Şimdi... çok gülmeyelim, görüşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gül <gülüyor> Şimdi güldük, eğlendik de yorum çok kötü. Başkan yapıştı. Çok üzücü yani ilk yorum. Kimin kulağına dibine gelmişler? İlk yorum biraz damarlarımızı. Nasıl yapsak ya? <gülüyor> Öyle mi ilk? Ama bu ilk yorumu çok fena ya. Bir de kader bunu ilkten denk getirdi. Çünkü bugün attım daha. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor sıralmada ilke düştü. Sevgili Mehmet amca diye başlıyor. Burası komik. Ama bundan sonrası, bundan sonrası hakikaten damar. <gülüyor> Sevgili Mehmet amca, benim adım Alara. Avas. 11 yaşındayım. Aydın'ın sökede oturuyorum. Benim babam eskiden eve fazla gelmez. Bizi sevmezdi. Bir de içki içerdi babam. Hep Mehmet amca biliyor musun babam 2 senedir içki içmiyor. Sizin videolarınızı izliyor. 15 karne tatilinde Umre'ye gitti. Bana oradan elbise getirdi. Küçük seccade getirdi. Ben Kur'an okuyorum artık 12 yaşında. Mehmet amca sana tablet almak için biriktirdiğim kumbaramı gönderiyorum. Ondaki paralarla dört katlı evi yapın. Belki başka babalar vardır. Benim babamın eskisi gibi çocuğunu sevmeyen belki sizi izler, çocuklarını sever. Seni çok seviyorum Alara diye yazmış. Şimdi bu dört katlıdaki olayın en çok hoşuma giden yanı burası. Dört katlıda şimdi ekser manada hayalin resmi hesabına gelen yardımlarla buranın borçları ödendiğinden %99 aslında kimin gönderdiğini bile bilmiyoruz. Aynen öyle. Ama baktığında hani şu ne bileyim çok hoşuma gidiyor böyle biri çıkıp da ya burayı da ben ben olmasam bitmezdi bu dört katlınız diyecek hiç kimse yok. Hep böyle biri kumbarasını, biri gönlünden kopan başka bir şeyi yani bu şekilde bu tarzda dört katlının oluşması beni çok ayrı mutlu ediyor. Öyle değil mi? <gülüyor> bir de hani yani bu tür durumlarda insan bazen etrafından, eşrafından, sürekli bu davaya omuz verebilecek potansiyelde gördüklerinden bu inşada başlamadan önce bir şeyler bekler. Ya evet bu adam omuz olur diye ama sürecin içerisine girdiğinde bir bakıyorsun beklediğin yerden gelmiyor. Ama beklediğin yerde ettiğin mücadele ve cehten dolayı Allah azze ve celle beklemediğin bir yerden gönderiyor ve bu şekilde hem gayen olumlu adımlarla ilerlemiş oluyor hem de beklediğin yerden gelmediğinden Allah gerçekten senden bildirmiyor. Yani tam olsun değil mi o noktada bir enaniyete de törpü oluyor rahmet aslında yani enaniyetin önüne geçmesi Allah'ın vesayeti rahmet Aynı. oluyor sana bir de şey de çok ilginç yani bizim gibi baktığında zahirde dedim mi güçsüz kuvvetsiz yani yarım yamalak insanların eliyle böyle güzel bir şey oluşunca dışarıdan hakikat nazarıyla bakan anlar ki bu adamlar bu işi yapmaya muktedir değilse burayı kesin yapan Cenabı Allah'tır değil mi? Aynen, aynen. O da ayrı bir güzellik oluyor. Var mı diyeceğiniz bununla ilgili? Yani 12 yaşında bir çocuğun yani gönlünün en derinlerinden dökülen güzel cümleler yani insan düşünsene babasının belki 40 yıldır yapamadığı belki mücadele de etmiştir adam ama birkaç tane videoyla küçücük bir çocuğun ve babasının hayatı tamamen değişiyor. Bunu böyle para vererekten birini tutaraktan yaptıramaz. Yani bu tamamen Allah'ın bizim vesilemizde onun işte kalbine dokunması aklına dokunması. Bir karar almasını sağlaması. Evet. Yani biz en yakınımızdakilere bunları ulaştıramazken aydın değil mi? Denizli miydi? Aydın Söke'de. Aydın Söke, yani söke evet. Aydın Söke'deki bir insan hayatı tamamen değişiyor. Evet. Burada da aslında hani Allah'ın gerçekten hidayetin sahibi olduğu değil evet. mi? Hem ona iman ettiriyor Allah hem de ne bileyim yani 12 yaşında bir çocuktan şu mektup, e, tablet kumbarasını bize gönderiyor. Aynen öyle. Herhalde bu bütün paralardan daha değerli olabilir ya. Bir de İrfan videolar sanal olduğu için insanlar bu dokunuş, hayata dokunuşları da sanal olarak düşünebiliyor. Bu yorumları okumamızın bir sebebi de bu. Hayır sanal değil yani gerçekten. Çok ilginç şekilde o hayatlara dokunulabilmiş hamdolsun. Yani Allah şimdilik bizi bir şekilde kullanıyor. İnşallah hiç vazgeçmez. Amin. Devamında Amin. da hep bizi kullanır diye. Ya bu arada biz birbirimizi tanıtmayı unuttuk ha. Konuya böyle direkt mektuptan girdik ya. Biz çocukluk arkadaşıyız. Üçümüz de birlikte. Hatta hemşeriyiz de aynı zamanda. Köyler. Tabi Fatih, Fatinalı nereli olduğunu pek belli değil ama ben Elbistanlıyım. Tabii geçen gün öğrendim. Elbistan'a 32 yıl sonra ilk kez gittim. Sordum ya biz nereden göçtük falan. Meğer Erzurum Horasanlıymışız. Aslı aslımız da oradan geliyormuş. Şimdi oradan da bir sürü hemşeri bulurum mutlaka. Ben Elbistanlıyım. Fatih ile İrfan da Maraş Göksunlu. Çardak diye bir köy. Çeçen köyü var. Onlar da oradan şey yapıyor. İşte çocuklukta İrfan işte ben Çeçenistan'a gideceğim deyip duruyordu. Biz de işte bir gün oturduk dedik kardeş. Yani oradaki cihat çok makbul bir şey. Allah yani dua da olmuş olur. Cuhar Dudu ve Şamil Bası ve Şeyh Mansur'a, Emin Hattab'a. Allah hepsine inşallah rahmet eylesin an, bu cihette. An. Ama şöyle bir düşünceye daldık. Dedik ki kardeş insanla uğraşmak çok zahmetli. Belki her gün suratı tükürük yemek bir seferlik mermi yemekten daha zahmetli bile olabilir mi acaba? Gel bir deneyelim diye. O değil mi? Öyle bir sanki dua ile tam o dokunuş olmuş. tam anladım. o dokunuş oldu hakikaten de şimdilik biraz daha değil mi insan uğraşmak lazım. Merhaba. Zaten öyle gibi. Fatih'le de çocukluk arkadaşıyız. sürekli bağlamasıyla bize geceye. çünkü söyleyip. Cam feda baba. Can feda. üçümüzün o aslına bakarsan ortak özelliği fazla yok. yok. İşte, <gülüyor> <gülüyor> hizmetimiz birbirimize, <benziyor. gülüyor> birbirimize benzemiyoruz. birbirimize yani alakasız üçümüz de. gezimiz mahalleler birbirine benziyordu. önceden gitmiş olduğumuz ortamlar. Kumarhanede şey yapıyorduk değil mi? tebli yapıyorduk. bir yere gidiyoruz böyle orada tebli yapıyoruz. soba akşam. Açıyoruz, risale okuyoruz, geleni anlatıyoruz falan. <gülüyor> bir gece bir baktık, taş seslerin yanında ulan masanın altından birileri bir şey şey yapıyor. Lan İrfan dedi ne oluyor burada? Bir baktık kumar oynatılan mekanda yıllarca tebliğ yapıyormuşuz meğer. İşte ta oralarda, kenarda, köşede yani nereyi yakalarsak işte, oralarda anlatı anlat Allah şükür buraları nasip etti. Hamdolsun. Bizim ortak <gülüyor> özellikler bir işte elhamdülillah hizmet, o da Allah iki cihan daim etsin. Bir Başka ortak hocam? özellik, bir tane daha var. cırgındış. dış. dış. Sarımsaklı. Şimdi bir çeçen yemeği var cırgındış diye böyle bir tane siniye parmak parmak haşlanmış hamuru koyuyorlar üstüne böyle tavuğun yağlı yerinden lümbür lümbür atıyorlar adam başı yani iki kase bitecek kadar da tavuk suyunda sarımsak ama nasıl sarımsak? Yani pazardaki sarımsak kalmaz o gün onu yediğinde. Böyle eze, eze eze eze o sarımsakları, çatalı alıyorsun, bir onu takıyorsun, bir onu sarımsakla gezdiriyorsun, gezdiriyorsun. Onu yiyorsun, eve bir gidiyorsun. Sabah uyanınca perdeler yemyeşil. Böyle sarımsaktan perdeler yeşil. Şekerim Gerçekten ee, Allah razı olsun hocam. De devam edelim yoksa. Bir de biz önceden çok göbekli değildik. Az göbek şey yaptık. Ortak <gülüyor> özelliğimiz öyle. Saklıyoruz de... onları. Siz benim bir memleket konusunda parantezler açık kalsın <gülüyor> o. Yani <gülüyor> daha sonra insanlarla bir araya geldiğimizde kafalar karışıyor. Parantezi açalım bırakalım. Var Sima'sı <gülüyor> ve yani tarz itibariyle Çeçen ama işte bazen Sivas, verdim Malatya. Dairende değişiyor yani. Senin kafa kalıbınla onun kafa kalıbı aynı <gülüyor> kardeş. Birebir baba. Birebir. O yüzden. <gülüyor> genler Çeçen ya. <gülüyor> size kafaya takke, takke bulamadın kafa. değil mi umrede sen? Altı numara yokmuş başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Beşte tıkandık. Kaç umrem var? Beş umrede bir defa bulabildim. <gülüyor> Onu da saklıyorum. Yeşil bir takkem var. Şimdi mesela Arapların yanına gidiyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Bacanak biliyorsun değil mi? Evet. Şöyle ebat gösteriyoruz. Mesela five miydi? Son yani hani and five End 5 sonuncu 5 dedim. Kardeş kafa büyük. <gülüyor> Ona <gülüyor> göre bir ayar vermemiz <gülüyor> lazım. Sonra Özbekistan. Güneş gözlüğü almaya gittiğinde de kaynak gözlüğü verdiler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başka... Gittik en son gözlükçüde adam dedi ki abi dedi bu olmaz hiç bir şey olmaz ama gerçekten adam taktı şöyle. Adama kafaya böyle öyle dedim abi bu bana olmaz. Dedi ki 58 hiçbir yerde bulamazsın 60'ı yoktur bir taktım bende şöyle gazoz kapağı gibi görünüyor. En son adam dedi abi senin kafaya göre şey olmaz gözlük olmaz. En son o hastane caddesinin karşısında bir tane numune varmış başkan. Ne ürünü diyorlar teşir Hı. O teşir ürünü aldın abi. Kafadan da gözlük taktın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umrede buldun mu sonunda tak takkeni? Umrede başkan özbek bir amcadan almıştım. Ya o dedi maşallah. Özbek abiler de mi Özbek abilerin de kafa biraz genişmiş. Aslan yelesi gibi. Aynen. Yele değil de kafa büyük otomatik. Başka yani saçlarla alakası yok. Biraz kafamız büyük o yüzden Fatih Çeçen diye düşünüyorum. Bacanam siz. Diyince kafamı onları aynı zaten. Evet. Birebir. Torna'dan çıkmış. Peki kanaat getiriyorsa. Yürek oranları da aynı. Ben Yürek oranları da aynı. Allah razı olsun maşallah. Allah razı olsun. Mehmet abi kanser hücremi kesip attım bugün. Elhamdülillah tesettüre girdim. Allah bakayım. Düşüncelerimin değişmesinde sizin videolarınız çok etkili oldu. Bugün ilk defa iş yerine tesettürle gittim. Almanya'da yaşıyorum. Maşallah. Ve büyük bir şirkette çalışıyorum. Çok karışık duygular içerisindeydim bugün. Çok zorlu bir yol bekliyor beni ama pes etmeye hiç niyetim yok. Allah razı olsun, yolunuz açık olsun. Nürnberg. Then. <gülüyor> Nürn... Başka Bilmen lazım. Nürnberg. Düsseldorf diyelim. Ben Düsseldorf'lu Düsseldorf'u ezberleyiverdim. <gülüyor> Düsseldorf. Nürnberg. Ben sevgiler. <gülüyor> evet. Bir gün bu bizim Lazmalik var ya İstanbul'da. Aha. Neyse çocuğu oldu. Evine hayırlı olsun'a gittik ya birlikte. O da böyle okumalarını çok sekteye uğratan bir herif yani. Klasik müteahhit işte. Ay. Para kazanınca okumalar gidiyor. <gülüyor> Oğlum dedim falan şöyle böyle falan abi dedi. Beni dedi bir çırpsana dedi falan. Çok ihtiyacım var. Ulan dedim yani nasıl ihtiyacım var? Daha ne diyelim sana falan. Abi şu an bir laf söylediğinde teşekkür girmeyi bekleyen kız gibi bekliyorum Hatırlıyor başka bir şey. Hmm. Çok güzel evet. betimliyormuş. Bu arada hakikaten bu mesajlar günlük binlerce geliyor. Elhamdülillah. Allah günlük kesmesin günlük. abi. Tabi. Amin. Biz mesaj bakmaya razıyız. Yollayın baba siz. Yollayın <gülüyor> inşallah. Merhaba Mehmet abim. ilahiyat öğrencisiyim. Risale-i Nur'u severek okuyorum. Aklım mertebeleri adlı dersinizi dinledim. Efsane, Hatırlıyor musunuz? mertebeleri ders. diye. Kafa olsa yani Aklın yedi abi. mertebesi vardı. Say bakayım. <gül> Tahayyül. Tasavvur. Efsane bir ders. Taakkul. Tasdik. İzan. Iltizam, itikat değil mi? 7 mertebesi Yapam vardı. Efendim bir daha sayar mısınız? <gülüyor> Başım kafanınkini de yapar mısın? <gülüyor> Çok istifade ettim. Daha önce de letafet kesafet dersini dinlemiş idim. Vallahi Allah sizi çoğaltsın. <gülüyor> hizmetinizi kabul, ayaklarınızı sabit kılsın. İlmi derslerinizi arttırmanızı isterim. Tabii her biri güzel ihtiyaca binaen. Bizim de bu yönde ihtiyacımız var. Başta önyargılarım vardı. Daha doğrusu sonradan oluştu. Yunus oran yüzünden ekranda görüp gerçekten o şekilde beklerken tabii yanlış bir beklenti. Kermeste takvaya bürünmesi beni bayağı şaşır çırtmıştı. Elhamdülillah Rabbimin yardımıyla atlattım. Sizi seviyoruz. sevenlerinizde her daim olsun. Yalnız böyle tam kanas kurşunuyla vurulmuş ha. İki derste de efsane dersler. Evet. Değil Sen mi? yaptın diye demiyorum ama gerçekten. Elhamdülillah. Allah daim etsin. Ist İster istemez yani insanlar tabii ki videolarda ya da ne bileyim Youtube'da gördüğü haliyle denk gelince öyle de görmek istiyor. Mesela düşünsene seni atıyorum şehir turunda görüyor. Şey bekliyor yani anında böyle çatır çatır ders yapsın bana. Ben diyor. Jetonla çalışıyor gibi. Yani, <gülüyor> yani... <Biraz, sonra> şey Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir beklenti oluyor herhalde ama burada tabii bu payı vermek lazım yani. Bizim normal sosyal yaşantımızdaki tabii ki değil mi? Ya bu şu demek değil yani kameralar önünde farklı oynayıp o değil. Ama yani o tabii ki orada ders yapılırken bir şey ifade ederken ayrı. Evet. Normalde gün içerisindeki ister istemez. Ya kimimiz kamera önünde durgun da olup kamera arkasında çok fırlatma da olabiliyor. Evet. Yani ya da tam tersi olabiliyor. Buna hani değil mi İrfan Bey? Fırlatma değil <gülüyor> Vallahi tam olarak öyle abi. Selamünaleyküm. Hayalhanemle benden ayrılan kız arkadaşımın hayalhanemin sohbetlerini izlediğini öğrenmemle başladığı haram bir sevda için üzülürken Mehmet abinin videolarını izlememle başladı. Bir sene oldu. O zaman 180 tane videosu vardı. Bir haftada bütün videolarını izledim. Ve namaza başlamaya karar verdim. Elhamdülillah bir sene oldu neredeyse ve haramlardan uzak bir şekilde devam ediyorum. Malik Haramı var. bile helal Malik. kullandırtıyor Allah çok şükür. Manitadan ayrılınca 180 tane izleniyormuş ya başkan. Of. Elhamdülillah. Allah hepsini... <gülüyor> ya bizim, bizim bununla ilgili bir anımız var. Ben şimdi anlatınca hatırlarsınız da bu hayali ilk açtığımız sene hiç unutmuyorum. İlk açtığımız sene hani o yaylı yolunda hmm. kafeye mafeye gidiyorduk yine yer yoktu. Bir arkadaş gelmişti Denizli'den. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk senesini bitirmiş. Gelmiş. Burada yazdıkları vardı. Evet evet. Daha sonra ya işte ilk tanıştım falan böyle. Kapıdan ben şey yapmıştım. Dedim ayıdır sen nesin? Nelçesin? Anlattı kendini. Yani, tanıttı. Tabi burada yazdıkları varmış. Her sene geliyorlarmış. Normalde İzmir'de evleri. Denizli'de okuyor. Dedim sen ne vesiledi bizi buldun? Yani daha taze bu iş. Nereden şey yaptın? Ya dedi bir arkadaşım önerdi dedi. Muhakkak git. Muhakkak git. Hakkımı helal etmem gibisinden. Öneren kişi de kız orada. Zaten bir arkadaş o çıkar. Yoksa der Mahmut şeymuz der yani. Daha sonra olay şöyle devam etti. Tabii bu arkadaş bizimle akşamları takılmaya başladı. Yani biz hatırlıyorsunuz çaya gittiğimizde, kafeye gittiğimizde falan yanımıza götürüyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam ya üçüncü gün ya dördüncü gündü. Ben o gün akşam sonradan gelmiştim kafeye. Baktım bu ayaklı telefonla konuşuyor. Yanından geçerken hanım kardeşle konuşuyor. Diyor ki işte ama ayrılmamız lazımmış. <gülüyor> <gülüyor> Abiler öyle söylüyor. <gülüyor> Hani beni gerçekten seviyorsam ben de seviyorsam 6 yıl sonra görüşelim diye. Öyle icraatlerimiz vardı bizim. Yani bu da uzaktan olmuş. Uzaktan dokunmuşuz. İnşallah. İster istemez tabii burada farkındalık hamdolsun güzel olmuş. Eyvallah. Z raporundan hurçulmuşsun. Güzel ayırıyoruz yani sevenleri ayırmak da üstümüzde yok. <gülüyor> Çok isyanlar geliyor bize bazen yani telefonlarda filan bir tanesinde böyle bir aradı birisi beni Oo ver yansın ediyor filan falan yani farklı farklı mezhepsel şeyler soruyor derdi şu görüştüğü kız arkadaşı bizim videolar vesilesi demiş ki yani bizim yaptığımız doğru değil o yüzden bu işe son verelim filan. Bu arkadaş da bizden dolayı olduğunu öğrenince bizde iletişime geçiyor ama derdi kız bunu bıraktığı için bizde bir şeye var yani bir dişmesi var. Arayın konuşun barışa da barışalım. <gülüyor> <gülüyor> yani lütfen mesaj atın falan, <gülüyor> falan diyor. Çok güzel bu iş, yani bu icat bence güzel bir icat. Allah'ım. Ahiret ceheti de güzel. Evet. ...zahirde kötü gibi duruyor sevenleri ayırmak. Aynen öyle. Bu arada mesajları derleyelim çok uzun süre oldu. Yani, bir anda küfür müfür çıkmaz inşallah. Konu başlığı olarak toparlamamışsın herhalde yani. Yo, yo, yo, Karışık. Gönlüm gibi dağınık bıraktım. <gülüyor> Mehmet kardeşim dediğin sözler kitabını almıştım. Ama çok kalın okumaya başladım da bitmesi uzun zaman alır. Bugün bir güç geldi Rabbim tarafından kapandım da çıktım. Bugün bütün işlerim rast gitti. Adımlarımın her zerresinde Allah'ı hissettim. Bu muhteşem bir şey. Videolarınızla ruhumuz nefes alıyor. Bilmiyorum bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Her şey için sonsuz teşekkür ederim. Elhamdülillah. Değişen bir hayat ha, Tükürük olur. yese bile devam etsin. İşin lastikmesi önemli değil. Ya. İnşallah o şurada devam eder amin. arkadaş kimse. Allah daim etsin. Amin inşallah. Amin, amin. Güzel bir dokunuş da. Biz durmazsak olmaz. Evet. Yani dört katlı gibi. Yeni yeni projeler İstanbul ofis gibi. Evet. Yani biz o konularda açlığımızı ve ihtiyacımızı unutmazsak biz bunlarla besleniyoruz zaten. Yani. Aynen Bunu öyle. Anladım. O yüzden de sürekli hani Üstad bir yerde diyor ya gayeyi hayal olmazsa isyan yahut tenas edilse eshan enelere döner etrafında gezer. Bisiklette durmak, düşmek için yeterlidir. Biz de şimdi yerimizde sabit o. Oh, keyfimiz yerinde deyip dursak, Hafizan Allah. Biz de düşmeye meyledebiliriz. Bu yüzden de dediğin gibi önce İstanbul'da sonra 5-6 tane şehirde böyle merkezi ofisler. Çünkü biz sürekli her ay birçok şehirde oluyoruz. Gittiğimizde biraz daha organize bir şekilde. Bugün burada ders var, bugün burada ders var diye. Avrupa. Bir de Allah nasip ederse efendim. Avrupa. Avrupa'da, Avrupa'da da. Avrupa aynen Avrupa'da var. da. Özellikle Köln'de belki. Bir de Allah nasip ederse şu inşaatın yükü bittikten sonra şöyle öğrencilerin dönemsel olarak kalabileceği ikinci bir binaya bu hafta niyet ettik. Bismillah hayal, dedik. Hayal, hayal Akademi diye. Hayal Akademi'ye. Yani. Yani nasıl olacak? Mesela yaz tatili girdi, arkadaşlara diyeceğiz ki işte iki aylık dersler medrese metoduyla başlamıştır diyeceğiz ve o iki hafta boyunca arkadaşlar yapacağımız Hayal Akademide hem konaklayacaklar hem yemeklerini yiyecekler hem de günlük altı saat belki on saatlik bir ders programı içerisinde neler olacak? Kur'an dersi olacak, siyer dersi olacak, fıkıh dersi olacak ve Risale-i Nur'dan parça parça öbek öbek mesela ona hakim olan bir arkadaş yirmi söz dersi verirken ötekini hakim olan bir arkadaş 21 birinci bir ders yapacak ve iki aylık çok güzel bir programını tamamladıktan sonra memleketlerine geri dönecektir. Ha, kalacağım diye, yani. Kalır, kalsın. O ayrı. İnşallah bunlar da yeni dualarımız Allah şimdiden kabul etsin inşallah dualarımızı. Amin inşallah. Spoilerları verdin. yine öyle. Başladı Hayal Akademi inşallah. Selamünaleyküm aleyküm Mehmet abi. Ben Viyana'da yaşıyorum. Bu arada Viyana Avrupa falan çok geliyor. Biz işte buranın yükü ağırdı. Yurtdışına çıkamıyorduk. İlk Ocak ayında, Aralık'la Ocağın ortasında çıktık. Çıktığımızda gerçekten çok şaşırdım yani. Aynı Türkiye'deki gibi. Köyde yürüyoruz. Dakika başı biri çeviriyor. Abi hayranım. Şey de çok güzel, abi Mehmet abi değil mi demiyor, hayal annem değil mi diyor. Aynen, yani aynen. şahsım hani bizim isimlerimizin önüne gitmiş. Bu çok daha önemli bir şey çünkü biz gelecekte burayı miras bırakmak istiyorsak ki istiyoruz inşallah kıyamete kadar burada işlevsel bir fabrika çarkı hükmünde olmak zorunluluğu var. Cenab-ı Allah yarın bir benim canımı alabilir veyahut Allah göstermesin nefsime, egoma yenik düşüp çok ilginç bir halde de bulunabilirim. Öyle olduğunda, ben çıktığımda sadece benim pişman olmam lazım. Yani buradaki işlevsel çark hükmündeki fabrika, manevi fabrikanın devam etmesi lazım. Bu yıllardır duamızdı, emarelerini dışarıda görmeye başladık. Çünkü 10 kişi görüyorsa, 8'i abi hayal hayalhanem değil miydi?'' diyor. Bu da çok çok çok ciddi manada hoşumuza gidiyor hamdolsun. Yurt dışında, kölde mölde adım başı bir tanıdık çıktı. Biz gittiğimizde bunu fark ettik ve orada çok duru zihinli, çok güzel gönüllü, ehli insaf arkadaşlar var. Yani bundan sonra da herhalde bir 3-5 ayda bir sürekli Avrupa olayımızda devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Allah güç kuvvet versin. Deş Allah dizime şifa versin. <gülüyor> Yoksa topallaya topallaya zor oluyor inşallah. Allah Allah bu kıyılarımızı tamam. alsın. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Selamun aleyküm Mehmet abi. Ben Viyana'da yaşıyorum ve 5 vakit namaza başladım. Tek sorun şirkette öğle namazlarını kaçırmam ve hep kazaya bırakmamdı. Bugün gayrimüslim olan patronuma açıldım ve ilk kez öğle namazını şirkette kıldım. Emekleriniz boşuna değil bilesiniz. Allah razı olsun tüm ekipten. Dualarınıza beni de koyun. Koymaz mıyız ya? Tabii ki. Yani Allah. sürekli Belki isimleri tam ayrıntılı yani bilmesek hatırlayamazsın. cesaret edemediği bir şeye bile bir anahtar olmuşuz yani güzel bir şey. Evet. Yani. Belki buraya adım atılacak bir imkan olmayacak hayat boyu Viyana'dan buraya ama Cenab-ı Allah hamdolsun buradaki işi oraya kuvve-i manevi olarak sürükleyebiliyor. Neden? Çünkü iman hizmeti kesif değil latiftir. <gülüyor> Tersi açalım. <gülüyor> Öyle bir durum var hamdolsun. Şuradan önce... <gülüyor> Selamun aleyküm abi. Öğretmenimiz bize performans ödevi verdi. Okuduğunuz kitabın özeti ve yazar hakkında bilgi yazın dedi. Hemen aklıma sen geldin abi. Ben aşk 5 vakitlerin özetini yazdım. Yazarken de çok ama çok mutlu oldum. Tekrar olsa tekrar yazarım abi. Ve senin sayende 100 aldım. <gülüyor> çok mutlu oldum. Ondan mutlu oldum. Lan benim öğrenci olmasın? Ben de öyle bir... Mutluluğumu seninle de paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun abi. Yani kitaplar da bu noktada ayrı bir kategori oluşturuyor. Şimdi özellikle kitaplar hani bizi takip eden adamlardan ziyade kapısını çalsak bizi Belki içeri almayacak adamlar var, öyle değil mi yani bir ön yargıları var. Ama bir kitap yerine gittiğinde diyanara, miyanara, şuraya buraya gittiğinde böyle başla bakıyor diyor ki ya Allah Allah okunabilecek hani tam da zaten ayrılmışız etmiş falan bir alıyor namazla son buluyor. Çok güzel oluyor lokum sevaba bak. Risale ile evet risaleye dönüyor okumalar. Ne kadar güzel oluyor. Çok seviniyorum başka. Aşkla kitaplara devam ederim. <gülüyor> Çok bana hitap etmiyor ama Allah razı olsun. Kitaplardan içlerini merak ediyorum aslında. <gülüyor> Burayı keselim arkadaşlar. <gülüyor> gerçekten yani. Ben Mersinli bir Her 10 ailenim... onar tane alıyorum ama yani... pardon. <gülüyor> Sayıyı ne anlatıyorsunuz hocam? Vallahi ya biz genel manada böyle yakın o arkadaşlar da dahil hep yani Risal-i Nur'a e, okumaların daha faydalı olduğunu düşündüğümüzden içeride de zaten benim kitapları falan okuyan yok e, ben dahil. <gülüyor> Öyle olunca ne yazıyordu? Ne yazmıştık hiç hatırlamıyorum yani. Ya biz şunu söyleyeyim, şöyle. gerçekten de söyledim ama biz kermeslerde bile bizim arkadaşlar genel Hatta işte ne bileyim güzel ay filan zaman böyle. Arkadaşlar genelde muhalif oluyorlar yani bunu niye alıyorsun? Hani Mehmet Yıldız ya bırak bunu Risale diye <gülüyor> Orada Risale taşlatı. Yazarı karalıyorlar. Aynen ayak üstü Risale taşlatı yapıp Risale alıyorlar. Hamdolsun. Olsun. Çok şükür. Zaten kitabı alanda çok mesaj geliyor Risale okuma şeyine çok tebcih evet. ediyor yani. ben <gülüyor> yani bir İshariye bir hükmünde değil mi öyle mi diyorduk? İshariye mektebi diyor ya Zübeyir evet. abi. İshariye hükmünde bir başlangıç serüveni oluyor belki bu kitap. İnşallah öyle bir basamak hükmüne geçer. Gene inşallah. genelde, bismillah olur inşallah. Evet, işin bismillah. Bazen soruyorlar abi şu kitapta yazdığın şura vardı ya diye. Doğru söylüyorsun, nesiydin? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Konuşturmayacağım <gülüyor> başkan. Sahnene lan, sahnene diyeceğim bak. Ya başka öyle olması lazım. Fatih, başkanla konuşsana. Çok <gülüyor> kitap Mehmet Bey, Allah sizden razı olsun. Kızıma sizin tesettürle ilgili bir sohbetinizi gönderdim. Dinlemesini umut ederek. Hep duam kızlarımızın ve benim de kızımın isteyerek, bilinçli bir şekilde tesettüre girmesiydi. Rabbim sizi vesile etti ve şükür namaz ve tesettürle şereflendirdi Rabbim sizin ve bu yolda hizmet eden kullarını cennet ve cemalini mükafatlandırsın inşallah. Bu kadar tesettür okuduktan sonra izleyen tesettüre girmiyorsa biz bırakalım. Ben o şu. dersi hatırlıyorum. Eski haldeydik ee, Biz erkekler bile yalnızlardık o gece şallarımızı alıp geldik. Yani kesin kesin yürürüz. <gülüyor> yani yerimizde. hakikaten öyle bir dersti yani canlı canlı. Elhamdülillah ve tan, senin çok güzel şeyim. <gülüyor> <miydi? gülüyor> Yine bana öyle bir şey söyle ki namaza başlayayım bir yorum gelmiş. Yorum şu. Bu videoya gelen yorum. Hayalhanem ilk başta anlatış üslubunuzu yadırgar gibi olmuştum. İçimden anlattığınız bahisleri hafife alır gibi olduğunuzu düşünmüştüm. Geliyor kulak dibine. Şimdi anladım ki hata bendeymiş. Cümleten hakkınızı ederseniz yazmış. Herhalde helal ederseniz demek istedi. Çok sevinirim. Allah Azze ve Celle hepinize dünya ahiret saadetini versin evet, demiş. Yine yok, yine olmadı. Bence sektiren bir tane bulalım. Bulacağız. Ha, onu o, Onu bulacağız. <gülüyor> yani. De... Hatırlatalım, biz bu yola ilk çıktığımızda başta herkese hakkımızı helal ettik, yoksa şu an hayatta etmez. <gülüyor> Yeter ya, ölümünü dinleyin, ölümünü dinleyin yani. Oğlum biz ne istiyoruz lan? Abi geçen anneme diyorum, 4 katlı tamamlanamamış, para konusunda sıkıntı çıkmış, diyor ki 3 katlı yapsınlar o zaman. <gülüyor> Projeden geçmiyor teyze. Yani bu İskan'da problem çıkarıyorlar, 4 olması lazım. Yardımcı olursan Allah razı olsun, ne diyelim yani. olsaydı sohbet veremezdik, yani. sohbet ya, ya değil mi? Allah'ını severim. Abi kafam çok güzel vallahi. <gülüyor> Hadi bakalım. Bu arada içimizden Kaç geçecek miyiz? Yani. Bu Mersin'le olabilir yani. Çünkü Mersin'de havaalanı yok ama herkes pilot yani burada. Abi kafam çok güzel. Nasıl güzel biliyorsun ya. Öyle yazmamış da. Abi kafam çok güzel. Senin yazılarına denk geldim şimdi. İnşallah sayende bırakacağım. İnşallah bana da tövbe kapısı açılır. Hayatımı kumar oynayarak kazanıyorum. Her gün alkol tüketiyorum. Bu hayattan sayende çıkacağım abi. İnşallah hayırlı geceler. Teşekkürler sana yazmış. Bu adam bu kafayla bunu yazıyorsa ayıkken sen düşün başkanım. Değil mi? tamam Aynen öyle. Ne güzel bir hayata daha dokunulmuş yani. Bu arada, Hayral'de hayal biraz hayalhanemin hususiyeti olsa gerek. Burayı biraz gayrimeşru arkadaşlar fazla seviyor. Burada hizmet eden arkadaşlar... yüzde <gülüyor> %90'ı eski gayrimeşru. <gülüyor> biri bilmem neci, biri bilmem neci. Ya bazen bakıyorum içeride, yeni bir arkadaş geliyor belki gençten. Ona çay veren de bizim eski zikzaklı bir abi. Lan diyorum, bu adam buna çay veriyor ya. Allah Allah! Allah Allah! Herhalde diyorum, bizim hizmet bitmiş. Kapatıp gidelim diyor. <gülüyor> öyle bir adam, Önceden öyle bir, bir gence çay veriyor. Dikişli adam da çok. Ha, değil mi? O da var yani. Mesela önceki hayatta böyle bir. Birbirine birilerine dikiş atmışlar ama gelince bir selam veriyorlar. Evet. Ya böyle bir yumuşama oluyor hamdolsun. Tabi bunları biz istesek beceremeyiz yani o evet. alemden ayrılacak. Burada eski mevzusu olan adamla selam aleyküm aleyküm selam değil mi? çok Enteresan. Hatta koğuş arkadaşları bile var da. Aynen değil mi? Bir de şurası var efendim. Şimdi biz yaparken teras, bahçe... ...şimdi buraları daha bitiremedik ama buraya çok önem vermeye çalışıyoruz. Şimdi dışarıdan bakan biri yani aa ne güzel diyordur ama başka bir hikmeti daha var. Eski hayatı ciddi gayrimeşru geçmiş arkadaşlar... ...belki günlük, gündüz saatleri buraya fazla girip çıkmayı çok sevmiyorlar yani. Çünkü artık o kadar şey yaşamış ki kalabalığı sevmiyorlar. Ya da bizim dersler kalabalık geçiyor, 200-300 kişi geçiyor. Onların arasına da gelmeyi sevmiyorlar ama hamdolsun bizlere muhabbetleri olduğundan o tarz arkadaşlar... Sen de farkındasındır. Genelde gece 11-12 oldu mu bahçede bir çay kahve eşliğinde çok fazla geliyorlar ve şu an birkaç tanesi amdolsun namazını bırakmıyor yani. Çok mutlu ediyor beni girebilir. buyur abi buyur. Bak ben çok samimi söylüyorum hani çok fazla insanla tanışıyoruz Başa biliyorsun muhabbet ediyoruz. Bu arada Başa Çeçen'le kardeş demek yanlış anlamayın. Ben gerçek manada bu adamlar olayı anlatırken yaşıyorum ama nasıl söyleyeyim? topluma kazandırılması lazım. Yani bu insanlarla tanışmanız lazım. <gülüyor> Geçen de şey oldu ya bir 3-4 ay önce ben forumda bir gömlek almaya gittiğimde bir kardeşe denk gelmiştim. Kardeş de evet, silahçı mı? Yok, şeyci, Aa, şurupçu. Ha şurupçu mu? Kardeş de ne içmiş böyle? Mehmet abi, Mehmet abi kızdan ayrılmış falan. Neyse öptü böyle Mehmet abi. Her <gülüyor> yere öpüyor böyle dedim kardeş sen derse gel dedi. Söz dedi. Dellik hanımın Ben neyse geldi ama dersin sonunda gelmiş. Aşağıda bir ses duydum. Birinde böyle bir feryat var Mehmet abi. Falan. Bir indi mi o çocuk? Dersin en sonunda gelmiş daha millet dağılırken ama kafa var ya, ya. Ateş vursam patlayacak. Öyle içmiş. Nasıl içmiş? Geldim ben Mehmet Senin şerefine herkes kralla bir kurşun abim falan yani oradan da giriyor. Hem akhına bakın'a böyle her yerden. O kız abi. beni nasıl bıraktı abim lan oğlum tamam bak işte Rabbimize sevk edilmeyen bir kalp var ortada yapmayın. Abim kralı sana bir kurşun abi falan böyle kafa bir o kadar öptü ki böyle abim çocuğa sarılıyorum. Abim buradan ne Lan eve gittim lan dedim şimdi hanım dese lan Mehmet bu alkol kokusu ne? Nasıl açıklayacağım?? Alında Üzerimde 1.70'liyi devirmiş parfüm bedası var yani. Öyle sinmiş üstüme dışarıdan bir arkadaş görse, bir sarılsa, ay Mehmet abi, sonra da derse, püüüüüüüüüüüüüüü. Namaz anlatan adama bak. Hoca. Demlenmiş Demlenmiş. Yani <Gülüyor> işlese, hiçbir şey anlatama. Böyle, <güler> Böyle çok maceralı oluyor elhamdülillah yani. Güzel öpüyor namazı. Güzel öpüyor. Lan oğlum dur. İnsan canını çekmiyor değil yani. Ne olduk aranız erken? Valla ya. Tam çıkıyordu o ara. Ben de öpeceğim. Bıraklar. Yıldır beraberiz. Ben öyle öpmedim ya. Hanım öyle öpmedi adamım ne seni? Vallahi. Benim adamım diye yapıştırıyor yarısını. Evet. Nasıl? İnce bir. <gülüyor> bir tane size şöyle göstereyim. Suriye'den asker kardeşler bizim kitaplarla birlikte fotoğraf atmış. Abi paylaşır mısın? Suriye'den selamlar. Veya abi diğer kitaplarda da çekip atayım paylaşırsan yazmış. Ay aslanım. Ya. Allah razı olsun kardeşler. Suriye'de askerlik eden kardeşlerimiz bizim kitapları da almışlar. Paylaşırız ya Aslanlar paylaşmaz mıyız sizi ya? Soy ismi gibi doğru çocuklar. Değil mi ha? Adı da doğru. Kendimizi photoshop yaparsın, kafanızı koyarız <gülüyor> ya Aslanlar. Allah, Allah ayağınıza taş, gözünüze Allah yaş değdirmesin Allah. Ya Öf, öldüreceğim sizi. Yazıldığı gibi okurum bu Türkçe. Tamam. Öldüreceğim değil, öldüreceğim. Sizi sevgilim evlenmeden konuşmayacağız artık diyor. Sizin yüzünüzden hep beynini yıkadınız milletin. Sizi Allah'a aval ediyor. <gülüyor> Süper <gülüyor> Bu arada Biraz yani bir şey vardı böyle. Bizim. Yani insanlar ayır derken böyle. Herkes öyle değil. Yani Dağmen. bu mesaj atan arkadaşlar haram cihetlerde görüşüyorlar. Yani denk geliyorlar. El ele, kol kola, göz göze, diz dize. Ya bunlar da hiç tutulamaz şeyler. Hep devamı olan şeyler. Biz bunları bahsediyoruz. Yani kardeşim işte evlenmene belli bir müddet kalmayana kadar görüşme. Yani zaten evlilikte alacağın lezzetleri erkenden bitirdiğinde dünya cihetiyle de zarara giriyorsun. Harama girme yani kardeş. Yani bu sağlıklı bir şey değil. Yoksa İslam birini beğenmeyi, birini sevmeyi, onunla gelecek öngördüğünü bunları yasaklamıyor yani. Bunun haram kısımları için biz bunu konuşuyoruz. Onu da belirtelim yani. Sonra taşlarlık duruyor. <gülüyor> Sevgili Mehmet Hocam, bir demlik çay yanımda oturmuş, sizi dinliyor ve izliyorum. Alkolden sonra çay içen birini görmek güzel. Size beni eski sevgilim alıştırdı. <gülüyor> Size alıştım, sevgilimden ayrıldım. Siz bana eski sevgilimin hediyesi olarak kaldınız. <gülüyor> evet, bir şey sorabilir miyim? Şimdi eski yani bu hakikatleri tanışmadan önceki şeylerde düşündüğünüz zaman ne sevgililer varmış diye düşündüğünüz <gülüyor> Vallahi değil mi yani? Bizim zamanımızda hiç böyle Hanımlar şey değil Hanımlar burayı izlemesin bizim eşleri ama. <gülüyor> Hayır, adam şimdi bize bakıp onu mu düşünecek? Yani, lan ne güzel namaz anlattı, fıstığım falan mı diyecek bize yani? Öyle mi olacak? Olabilir, olmasın Teşekkür ya Teşeddü videosundan sana öyle. <gülüyor> Teşeddü öyle bir durum var. <gülüyor> ya, aa bu yorumu hatırladım ya. Neymiş? Ulan bu herif var ya, yeni yoruma geçeyim mi? Evet. Çok fena bu. Yorum mu, mesaj mı? Ee, bakayım, ee, bir hafta önce. Bu ne oluyor ki? Bu yorum oluyor o ya. Yorum yorum. yorum. Bunları hep ekiplerlediği için. <gülüyor> lan Öyle yazmış başla. <gülüyor> Başta böyle neyse uzatılmalı bir ulan var. Bizim Çukurovalılar da re'yi bastırır daha çok. Değil mi? De. Şey ve re'yi. Ben ulanı okuyayım, siz böyle gerilimli düşünün. Şey Şöyle mi? yazmış arkadaş. Sayın ulan! Adama bak ya, ne güzel anlatıyor. Bunun gibileri dövüp dövüp sabaha <gülüyor> kadar konuşturacaksın. Hele bir de ateist varsa karşısına bağlayıp bırakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ben de Başka çözemedim yani. Dövür, dövür Memleketten yani. ya Ya 01 ya 9 <gülüyor> Mehmet Yıldız kardeşim selamın aleyküm. Hayırlı geceler. Face'te senin fotoğrafını kullanıp sahte isim ile dolaşan bir dolandırıcı var. Ben de arıyorum bu <gülüyor> şerefsiz. <içerisinde. gülüyor> Ve bu adiler iddia kuponu satarak... <gülüyor> Aa, biz ta... biz... O olaya mesaj gelmiş. ''Harama yöneltip milleti dolandırmaya çalışıyorlar. Ben şikayet ettim. Siz de ederseniz sayfa kapanacaktır DM'den ve Messenger'dan yolladım. Size bakarsanız görürsünüz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Şimdi bir gün bize bir tane mesaj geldi. Yaşlı bir teyze mi, yaşlı bir amcamın mı mesajı atmış? <gülüyor> ''Evladım çok zor durumdayım. Oğlumun geleceği için kurban olayım. Bana 1'e 14 bir kupon yapın.'' <gülüyor> Ulan çocuklar geliyor, ''Mehmet abi bak sana gelmiş mesaj. 114 kupon falan.'' Ulan iddiayı köşeye koy, ben futboldan anlamam yani. Ulan dedim, ''Nedir, ne değildir?'' falan. Sonra bizim burada eski mesleği, kaçak bayısı olan birkaç arkadaş... <gülüyor> Onlar geldi. Yok Mehmet abi gördün mü falan? Neyi gördüm oğlum? Bir tane Facebook'tan kaçak iddia sayfasına benim resmimi koymuş adam. Benim resmimi koyunca da e, tanıyan olmuş, tanımayan olmuş. Tanıyan da yazıyor boyuna. Abi kurban olayım bir kupon da bana yap falan. <gülüyor> Vallahi hacca gideceğim bir kupon 1'e 500 falan. Öyle yazan yazar. Yardım, istiyor. yardım istiyorlar. <gülüyor> lan ondan sonra neyse sarıfa sahibini bulduk. Mesaj atıyoruz lan kardeş oğlum bak biz yani böyle böyle adamlarız. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Böyle olmaz falan. Abi dedi hakkınızı helal edin falan. Fıstık şöyle böyle. Kaldırdı. İki hafta geçti mesaj devam ediyor. Lan geri koymuş kopiyi. Yine mesaj attık. Lan oğlum falan. Ne yaptın? Niye koydu? Abi vallahi hangi resmi tuttum? İşler düştü. Sizin nur yüzünüzden daha. Nur neydi? Photoshop'ta bizim çocuklar beyaz yapmış böyle fotoğrafı. Şöyle bir tane resim yani hani bize güvenin bahisleriniz öyle onu demişim resmen. Çocuk koymuş tekrardan. Akınlara numara. zarar bir olay. Bu arkadaş da ona mesela atmış. 1.70 kupon isteseydiniz başkanım. <gülüyor> Sen yine böyle derbilerin olduğu hafta sonları bir kontrat et olsaydı <gülüyor> yine koyuyor olabilir. Kaldık sonra çocuğu? <gülüyor> Vallahi öyle ya. Hayırlı sabahlar kardeşim. 5 yaşındaki engelli oğlumun fizik tedavi masrafı için el işi yapıyorum. Ben bunu hatırlıyorum. Bunları yaparken sizlerin videolarını dinliyorum. Bu güzel yolda Allah hepinizden razı olsun. Benim oğullarım da inşallah sizin yolunuzda devam ederler. Dört katlı için bizim yani masum yavrum Emirhan'ın da bir katkısı olsun. Hesaplama verir misiniz? Evet, evet. Ben de hatırlıyorum bu düşmüştü sanki. El işi yapıp yavrusuna bakarken arada burayı düşünen insanlar ya vallahi çok acayip ya. Abi bu mesajı belki hiç görmeyeceksin, gördük. Ya, ya. ya. <gülüyor> ne umum görecek. Ama ben yine de yazmak istedim. O kadar çaresiz, değersiz bir insan olduğumu hissettiğim zamanlarda, sizi dinlediğim zaman içime çöken huzuru anlatamam. Kuş gibi hissediyorum kendimi. Dertlerimizin sebebini bize fark ettirdiğiniz, doğru yolu bulmamızda yardımcı olduğunuz için Rabbim sizlerden razı olsun. Dualarım hep sizinle. Allah'a emanet olun. Ne Aha. güzel ya. Allah razı olsun ya, Allah. Dualara yorum bile yaptınız, amin. <gülüyor> Aleyküm abi Bugün Konya kermesimiz çok güzeldi. Tanımadığınız gençleri durdurup, konuşmanız. Açık kardeşimize eşarp hediye etmeniz. Biz kermeslerde yani ben hiçbir kermese gitmedim de kardeşler ve sizden duyduğumu anlatıyorum. Orada açık kardeşlere eşarp hediye ediyorlar dua olsun diye herhalde. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizlere cehenneme haram kılsın. Biz de maddi manevi elimizden geldiğince yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun hmm. inşallah. Hmm. Bizim o tesettür hediye etme olayı yani kermese gelen insanlar içerisinde henüz daha böyle tesettüre girememiş arkadaşlar da oluyor. Hanım abla ve kardeşler de oluyor. Hani o bir nezaket cihetinde bir cesaret olsun de Öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ee, o da gerçekten yani o şal hediye ettikten sonra yani akabinde akşamında gelen mesajlar çok işte daha demin anlattım ya yani o kermeslerde birkenanlardan biri hep bunlar yoğunluklu. Yani gözyaşlarıyla mesaj gönderebilmek hep, yahu bu nasıl bir işte inceliktir tesettüre girmeye karar verenler falan. Yani onlar hep böyle inşallah Allah devam ettirir tamam, onları tamam. da yani. Şey de var ya askıda Kur'an, askıda risale projemiz. Birileri yani. geliyor, fazla alıyor, oraya bırakıyor. Tabii. Durum olmayanlara dağıtıyor. Çok güzel ya Çok vallahi güzel. elhamdülillah. Yani ne güzel Allah vesile ediyor ya. Allah çok güzel olaylar. Selamünaleyküm Mehmet abi size Rusya'dan yazıyorum. Hatam kusurum olursa affedin lütfen. Ben 19 yaşında bir bayanım. Yaklaşık bir buçuk sene önce İslam ile şeleflendirildim. Ve buna sizlerin sohbetleriniz vesile oldu hamdolsun. Yani iman ediyorum. Videolarınızı bana gönderen bir arkadaşım vardı. Açar izlerdim ben de ama ne var ki anlamıyordum dediklerinizi. Sanki gözümde kulağımda perde vardı da göremiyorum, duyamıyordum. Ama içimden bir histe devamlı sizi dinlememi söylüyordu Allah'a. Sonsuz şükürler olsun ki o sesi dinlemişim. Hani Bakara Suresi'nde der ya Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir. İşte o ayeti gözlerimdeki perde kalktığında anladım tam olarak. Allah sizden ve sizin birlikte hizmette bulunan herkese razı olsun öyle güzel yoldasınız ki yoldaşınız olmak bir nimet ya vallahi bu dualarım Allah razı vallahi çok ilginç ya bu hafta da şey oldu ya yine tevafuk Rusya'da böyle ee, beyefendi senin iletişimde oldun yani ben konuşmadım ama senin anlattığına binaen söylüyorum. Çok beyefendi bir adam. 16 yaşında çocuğunu 10 gün buraya kampa gönderdi. Rusya'dan tek başına. Tek başına. Çocuk 10 gün burada kaldı. Sonra da mesaj atmış sana doğru mu? Çocuk çok memnun olmuş. Yani Rusya'da biraz tabii hayat bizim düşündüğümüzün çok daha üstünde kötü maalesef. Hani biraz daha temiz hava teneffüs etsin, oksijen alsın diye manevi cihette buraya göndermiş abi. Hakikaten Allah razı olsun. Çok duygulandırıcı. Şey atmış ya video, video. çok duygulandık ya. Allah razı olsun. Gider miyiz Rusya'ya? Mikrozni e. Rusya ofisinde. Mi? Ee evet. senistan ofis huzurlu olun. <gülüyor> Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde saçımı kazıttım. El alem ne der derken Rabbim aklıma gelmemiş. Tesettüre girdim elhamdülillah sayenizde. İyi ki varsınız ve çok mutluyum. Abilerim siz olmasaydınız kalbimin yaralarını nasıl satardım acaba? Allah razı olsun inşallah. arkadaş yine bizim kermeslerde geliyor. Ondan sonra tabii geliyor derken onlar uzakta oluyor. Bizim arkadaşlar erkek arkadaşlarla toplanıp sohbet ediyorlar. Şimdi orada bir şeyden etkileniyor. Artık kitap mı alıyor, bir şey mi alıyor, tesettüre giriyor. Evine gidiyor, ailede çok farklı bir görüş aile. Aile perişan etmiş kızı, arkadaşları da. Nasıl kapanırsın, sen gibi bakımlı biri kapanır mı, eder mi falan. Kız ondan sonra böyle içine bakmış, demiş ki ''Ulan bu dışarıdakiler konuşuyor, baş ederim ama nefsim de konuşmaya başlıyor gibi baş edemem.'' Ertesi gün gidiyor kuaföre, saçını sıfıra vurdurtuyor kız. Diyor ki sen mecburen bu tesettüre gireceksin diye nefsine baskı yapıyor. Yani baktığında böyle belki dinleyen, ay böyle tesettür olur mu insan hepsini bunu yapan mı? Ya biz dünya için patronların az korkusunu çekeni, iş için bu sürü istibdad altında kalanı, baskı altında kalanı tonla hikaye var. Ya o da nefsini böyle susturmuş işte. Delikanlılık etmiş, mertlik etmiş. Bir de buna kendi karar vermesi çok büyük bir şey yani. Ertesi gün gelince orada bizim birkaç arkadaşa demiş ya böyle böyle bir durum vardı ben de kazıttım. Ay bu tesettür artık bu kafadan çıkmaz diye. Elhamdülillah ya ne böyle dava adamı ruhlu insanlar var Allah razı olsun yani hakikaten bu belki o mudur değil alın. midir? Alkeğin yapmayacağı delikanlılık, aynen ha. dediğin gibi kardeş. Bizimkiler hikaye atmış, hikayeye yanıt gelmiş. Ben de sevgilimden sizin videolarınızdan sonra ayrıldım. Her gün videolarınıza dislike atıyorum, kusura bakmayın abi. <gülüyor> <gülüyor> ben de girip hepsini tek tek beğenip Aa. yorum atıyorum. <gülüyor> Alevi bir ailede büyümeniz size mesaj atmam için beni sevketti diyebilirim. Ben de Alevi bir ailede büyüyen bir kızım. 19 yaşındayım. Ailem Allah'a inanç olarak çok bağlılar. Çok iyi namuslu insanlardır. Fakat ibadet konusunda zayıflar. Ben bir ay önce namaza başladım videolarınızı izleyip araştırıp çok şükür 5 vakit namazımı da vaktinde kılıyorum. Üniversite okuyorum. Geçen gün eve geldiğimde ve namaz kılmaya başladığımda bile tepkiler almaya başladım. Akrabalarımdan da üniversiteye yolladık. Aklı yıkandı geldi gibi yorumlar almış herhalde. Yine de kararlılığımdan ödün vermediğim için herkes saygılı olmak zorunda kaldı. Tam olay bu. Bir kişi yerinde sabit kalsa, sebat etse mutlaka bütün sular ona akıyor. Ve şimdi namaza başladıktan sonra içimde yeni bir aşk, tesettür aşkı doğdu. Ama açıkçası çok çekiniyorum. Çünkü bizim Ailede hiç kapalı yok ve ailem bile bu isteğime çok ağır tepkiler verebilir ve bir yandan da içim hiç rahat değil ne yapmalıyım bilmiyorum kapanmalısın ve inşallah bu çok eski bir yorum şimdiden kapanmışsındır ne olur kapandıysan bize de kapandım mesaj at. Hmm. İnşallah kapanmıştır. Ya. Sesinizi Norveç'e kadar duyuran Allah'a hamdolsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Bağırmanın faydaları Başkan. Değil mi? <gülüyor> bağırarak, bağırarak, bağırarak söyleyince... Norveç'e kadar ya. Finlandiya'da vardı arkadaşımız da. Norveç'te ilk mi oldu acaba? Norveç'te ben de hiç duymamıştım. Abla... İrlanda'yı duydun mu? Ha, bir tane... İrlandalı mı var? Şey Breivard'taki şey, Dublin var. çocuğu mu? Ha? İrlanda. Bugün, bugün fark ettim ben. İrlanda. Willimons. İrlanda'yı. Ben <gülüyor> de fark ettim. Ha bildiğin, bu bildiğin Ali Veli ya. Ben de duymaya başladım. Kulaklarım tıkar herhalde. O biyana'ya gittiğimizde bir tane bizim var ya. Şey, Caner Caner. Ha Caner Şeyli, Ankara Şerefli Koçsarlı. <gülüyor> hani çocukluğundan biyana da yaşamıyoruz. Biz de bekliyoruz böyle elit belit bir adam. Bi' indik havaalanında. bacanak ne yapıyordun ya 2 <gülüyor> <gülüyor> metre adam. Öyle, öyle. <gülüyor> Lan ne güzel adam ya. <gülüyor> Dedi. Efendim sen ne orijinal adamsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi oyunda da öküz kovalama özledim <gülüyor> diyor ya. Allah Allah. Dedim ki Caner diyorum neyi özledim Türkiye'ye. Allah diyor cüplak ayakla tarlada gezip öküz kovalama özledim Çok ciğer adam ya. Çok çok. Yani. çok, çok. Allah'a mesirgesin. Caner <gülüyor> seni çok seviyorum ya. Valla biz de, de çok seviyoruz. Çok ciğer adam ya. Ee, İnce teyze de selam seve. Geleceğiz <gülüyor> inşallah. Geleceğiz. <gülüyor> Selamünaleyküm. Dostlar Dosta Söyler meramını. Sizi daha çok duymak istiyoruz inşallah. Radyoyu ne zaman kuruyoruz? Ne kadar çok seslenirsek o kadar akılda kalır. Belagat sanatı, algı ne derseniz bu hayali de hayalinize yer ediniz. Daha yetişmemiz gereken çok gençler var. Bugün Ankara'da bir kafede sizden söz ediliyordu. Maşallah dedim. Sanki ben içinizdeymiş gibi sevindim. Bir abiniz olarak mutlu oldum. Ha gayret dedim. Allah'ım benden al bu ömrü hizmet yolundaki gençlere nasip et dedim. Ay, ay. Hazreti Ömer'in radıyallahu anhüm dediği gibi ben namaz kılan ihtiyarı severim ama gence aşığım. Maşallah Allah yolunuzu daim etsin. Radyolarda TV ve tüm sosyal medyada dile gelin, gönülleri fethedin inşallah, sefer sizden, zafer Allah'tan, Allah nefesinize güç versin, ben demedim, söyleyen o, söyleten o inşallah." Demiş. Mehter Allah çalıyordu içimde adam, ne yazmış be ya? maşallah. Ya. Radyoda var. Duan inşallah kabul olur. Güzel insan. Var, o da var. Olacak. Ne zaman bilmiyorum ama. Açacağız. Mutlaka olacak. Uydu bile göndereceğiz. Mutlaka. <gülüyor> Ehli dünya ne yapıyorsa iki katını inşallah. i̇nşallah. Allah güç versin. Hayrıiyetini Allah versin. Görüyorsunuz yani insanlar nasıl ne aç. güzel inanmış, hissetmiş ve ne kadar aç. Kafede bizi duymuş. Kendi gibi sevinmiş. İnşallah buradaki ne kadar hayır hasenat varsa aynı kendine de hepsi aynı ile gider. Bir arkadaş YouTube'da bir videonun altına yorum yazmış. Herhalde ateistlikle ilgili. Allah'ın varlığıyla ilgili bir yorum videomuz olsa gerek. Madem Allah'ın gücü her şeye yetiyor, o zaman bu yorumu yazmama <gülüyor> <gülüyor> kesilmiş bu burada. <gülüyor> İnşallah kardeş şikayete gelmiştir. <gülüyor> Allah razı olsun hepinizden. Bana da gelmek, dört katlıya bir taş koymak nasip oldu. Durumum pek iyi değil ama orada yetişecek gençleri. Geleceğimizi düşününce benim de bir şey yapmam gerekiyor. Duvarına bir taş olsun koymam lazım dedim. Elimde bir şey yoktu. Nişan yüzüğünü sattım. Düğünde takılan var nasılsa yeter diye. Gençlik merkezi en kısa zamanda tamamlanır inşallah. Orada Allah'ı tanımaya çalışan ve İslam'ı anlatmaya çalışan sizin gibi gençlerimiz yetişir inşallah. Ben sizlerin sayenizde... Namaza başladım. Allah bu şuuru umuma yaysın yani. Valla. Namusu gibi bilmiş yani. Değil mi? Kadar Namusu mı? gibi bilmese yüzüğünü bırakıp gitmez Hı. yani adam. Vallahi evet. <gülüyor> Selamünaleyküm Mehmet abi. Youtube'da videolarınızı izledikten sonra Risale okumaya başladım. Bir videoda Risale'yi okyanusa benzetmiştiniz ve o akıllı olan okyanusa bakar. İşte o videodan sonra Risale'ye başladım. Hani şey diyorduk ya bizim anlattıklarımızı beğeniyorsanız bizim arkamızda bir okyanus var. Elimizi daldırıyoruz. O okyanustan yüzünüze su sıçratıyoruz. Akıllı adam sıçrattığımız suyla yetmeyip arkadaki okyanusa yani Risale-i Nurları merak eder demiştik. Risale'yi okudukça ben Allah'ı tanıdığımı sanarken hiçbir şey bilmediğimi dünya hayatına aldığımı, hatta nefsime takmış olduğumu gördüm. Abi şimdi diyorsun ki bu kardeşim niye bunları yazdı? Abi bir bilsen nelere sebep olduğunu. Abi siz ve hayalhanem ekibi iyi ki varsınız. Allah her daim yardımcınız olsun inşallah. Dualarınızda bu bedbaht kardeşinize unutmayın inşallah demiş. Allah Aa, herretli da... bedbaht eylemesin Amin amin. Allah ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin inşallah. Güzel Zaten tekniğe taşkes. binmiş oken usta. Aynen Sıkıntı öyle. inşallah. Ben bir araya girebilir miyim? Buyur. He, madem dört kattı biraz da konuştuk bir mesaj ben okuyabilirim. Tabii tabii tabii tabii tabii, tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii Bu olayı ben de kameralar karşısında yapmanı bekliyordum. Evet, Sayın yönetmenim. Kesinlikle. Değerli Hı. arkadaşlar. <gülüyor> e <gülüyor> <gülüyor> <Sayın> Şimdi <gülüyor> anı ölümsiz, ölümsüzleştirme şeyine giriyoruz şu anda herhalde. Şimdi e bizim dört katlılığı inşaat sürecinde çok farklı aslında atraksiyonlu zaman dilimleri oldu. Sayın yönetmem de iyi bilir. <gülüyor> Şimdi senin o kürsüden zaman zaman dile getirdiğin şeyler vardı. Onlardan bir tanesi yani bu şu meşhurlardan bir tanesi şu parke işi. Tabi bu umuma biraz yayılmaya başlayınca ve sen o daha demin mesajdan de demiş ya, anne niye çok bağırıyor söyleyin ona az bağırsın. <gülüyor> İçimiz yanıyor gerçekten işin esprisi bir ya? O günler böyle geceler falan biraz nasıl diyeyim gerginlik de geçiyordu. O gerginliğin aslında bizim içerideki arkadaşların bu olaylar neticesindeki gerginliğin bir kürsüye yansıması yani. O da 40'ta biri belki 80'de biri yansıması. İşte bir ses kaydı denetmiştin. Tabii o dersten sonra mesajlar gelmeye başladı falan. Ben dilerseniz gelen mesajlardan birini okumak istiyorum. Ki. Bu da bir şuur tabii ki. Evet. Gelen mesajlardan bir tanesi. Ama bir ricam var. Bu arada bir rakamla yazmış. <gülüyor> Bazı yerleri büyük harflerle vurmuş yazmış. Mehmet Yıldız kardeşimizin iktisat israf videosunu izlerken sonlara doğru ses kaydı dinletti. O parayı vermeyen, işi de yapmak istemeyen delikanlının telefonu lazım. <gülüyor> Biz onu buluruz. Tek ricam bu. <gülüyor> Hayal hanemdekiler sohbeti nezsin, çay nişsin yeterli. Biz Ceyhan'dan tedarikli 5 milyonuz arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> <Beş> milyon tedarikli. <gülüyor> Ama hani biz Ceyhan'da ama şey yok yani ne ifade ederiz? O minibüs orada kalsara gidiyorlar evet. bayağı şey. kalsara gidiyorlar. sana destek geliyor işte. <gülüyor> biz Ceyhan'dan tedarikli 5 arkadaş gideceğiz. O balon yiğiti 14.000 lira nasıl alınır iş yapılmadan geri verilmez. Bu yiğitliğin sırrını ona harf harf. Abi buralar hep büyük harf ha Lütfen rica ediyoruz. Taşın nereden geldiği bilinmeyecek. <gülüyor> geceğiz oturacağız sonra sen yetmişsin duyduk deyip o dükkanına onu ila ahir <gülüyor> Allah razı olsun. Adnan'a kardeşlerimizi seviyoruz. Dört katlının videosu vardı ya hani karamel makyatolu. Belki bu videoda bir Aynen. büyük global bir projenin doğası olur yani inşallah. inşallah. Allah her tarafa gidebilmeyi yani 6 milyar yani ham var abi. Mi? 8 milyar insan var. 6 milyar gayrimüslim insan var. Hadi Müslümanları çık. Bu insanlara birinin bunu ulaştırması lazım. Biz her zaman hakikatin anlatılması evet. taraftarı olmaya çalışacağız. Yani başka şeyleri yapanlar yapmaya devam edebilirler ama ömür kısa. Üstad Hazreti diyor ya hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hani ömür sermayesi pek azdır, üzümlü işler pek çoktur. Ya bunlar bizim şu anlattığımız şeyler an itibariyle bizi üzüyordu ama şu an rahatsız yani. Evet. Ya gelen misafirlerimize anlatacağımız hikayeler oluyor. Elemini bıraktı, lezzete aynı Yani bu elemler görevlerini tamamlıyorlar, misafir olarak geliyorlar. Gittikleri zaman tadları kalıyor. Ama tabii böyle mesela yüzük bırakan arkadaş, işte Ceyhan'daki minibüsçü dayılar Allah razı olsun. Onların böyle hassas davranmaları. Ya bu da bir Fatih'in gibi. Gerçek madde histir. Adam kendini öyle ifade ediyor. Emanet, tedarik. Anca o yani hani. Çok, yüzük bırakamaz bence, adam mermi bırakır yani. Belli ki kendi e, lisanında kendi jargonuna göre çok nazikçe de ama iki yani. ricası da var. İfade etmiş. Rica ediyorum. İki ricası da var yani. yani. <gülüyor> kendi jargonuna <gülüyor> <olsun. gülüyor> göre nazik ifade ederler. Şey değil mi abi. Allah delikanlı adamlardan uzak etmesin. Yani kalbik, duamız kalbik. olsun. Evet. Yani nasıl olur? Naif olur, racon olur ama Geçen köyde bir amca anlattı ya hani yanında beraber yürüdüğü aynı davada arkadaşları varmış. Sonra Yürü, içeri düşmüş, yürüdüğünü düşündüğü diyelim. İçeri düşmüş, içeri düştükten sonra tabi ondan önce de pavyona takılıp bizim o amcanın ilgilendiği arkadaşlar var. Onların namazlarına, niyazlarına vesile olmaya çalışıyor. Dedi ya bize evladım içeri düştüm. Davanın içindeki arkadaşlarım yardıma gelmedi ama o ilgilendiğim arkadaşlar kapıya vurdu, içeri geldi. Siz bu amcayı ya vereceksiniz ya biliyoruz sabaha kadar onun başına eş gelecek ya bizi alacaksınız ya biz bu amcayı buradan alacağız diye almışlar amcayı orada. Farklı Allah selametlik versin deli kalın. ...başka bir şey. Yani hmm. böyle delikanlı merdane insan olmadan İslam da doğmuyor üstüne. Evet. Değil mi abi? Hadi bir cihette o ablanın yapmış olduğu saç kazıtmada evet. gerçek manada bir delikanlık yani. Aynen öyle. Bir de böyle insanlar belki yaptığı fedakarlığın kısa bir süre acı, azap, sabır vesaire ne derseniz... bunlarla ilgili bir ...bunalım, kap süresi yaşıyor olabilir ama devamında Allah öyle insanlara açtığı, kalbine verdiği ilhamı da hiç kimseye vermiyor ya. Aminlâh. Yaşıyoruz bunları. Ya. Yaşıyoruz. Güneş Yaşıyoruz de öyle yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Karanlığın en zirve yerinden sonra güneş doğuyor. Aynı o evet, Şimdi size fotoğrafı göstereyim. Şeylere de... Nene e, mi o? Burada. Bu Niye? bir nene. He, Bizim maşallah. videoları izliyor. Herhalde izleyemiyor da kulağını yaklaştırmış. Herhalde Yalnız, gözü annemin görmüyor. annemin anneannesi. Dikkat et bak abi. Allah ona mı Senin nenesiymiş yani. Ha şey yazıyı. yazıyı. Dur yazıyı evet okuyayım. Selamun aleyküm. Bu gördüğünüz annemin anneannesi olur. Allah Allah. Kaçıncı <gülüyor> kuşak? 3-4 defa felç geçirdi. Yıllarca yatalak yaşadı. Evlatları etmedik et bırakmadı. Kısacası artık hayattan zevk alacağı hiçbir şey kalmamıştı. Oldum olası beni çok severdi. Yanından ayırmak istemezdi. Bir gün Mehmet abinin sohbetini dinlerken yanımda oturuyordu. Kulakları da çok az duyuyor. Acaba hangisiyle daha iyi duyarım diye bir bu kulağını bir ötekini yanaştırdı. Biraz dinledikten sonra gözleri doldu. Bana dedi ki, ne güzel duyabiliyorsun. Keşke ben de dediği her şeyi anlasam. Yine de dinlemeye devam etti. Teselli buldu belki de. Bunu size söyledim çünkü 7'den 70'e nasıl büyük bir hizmet yaptığınızın bir kez daha farkına varın. Allah sizden ebeden daima razı olsun. Nuruyla nurlandırsın. Necimâin. Allah Allah. In. Amin. İnşallah. Vallahi... Var mı diyeceğiniz? Bazen de denmiyor ya arkadaş. Evet, evet. Vallahi diyecek bir şey yok abi. Ne diyelim yani? Ben... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'a beden o nenem nenem için nenem. boğazımızı yırtarız ya bağırırız. Yani şöyle herhalde belki bunu söyleyebilirim. Hani kulak duymasa göz görmese de kalp anlıyor demek ki yakınlaşmaya çalışıyor. Yani hani belki kulağı duyup da sağır olan işte gözü görüp de kör olanlara ibret olur diye düşünüyorum. Aynen, yani. öyle. Aynen öyle. Öyle olur inşallah. Sinemaya gelmiştim, çıkışta DNR'ı görünce nefsimi tatmin ettim, şimdi sıra kalbime geldi dedim. Görevli arkadaşa sordum, dedim Mehmet abinin kitabı nerede dedim. Dedi kardeş biraz beklersen şu arkadaşın kitaplarını vereyim, sana döneceğim hemen dedi. Biraz bekledim, diğer kitaplara bakındım, baktım 10 dakika geçmiş. Arkadaşın yanına gittim, dedim biraz sinirlice, kardeşim sen rafı göster ben alırım. Dedi ki kardeş, Allah geciktiriyorsa güzelliği... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizimki sen de yazan cümle Vay be. Helal olsun be Mehmet abim, gönüllerdesin demiş. Allah Allah. Hangi şehirde acaba bu arkadaşlar? Çok ilginç şey. Şu şeydi. adamla tanışmak isterdim ya. Hangi? Bununla mı? O, bu Vakıf ruhu şey, şey, var onda. Ee, <gülüyor> Diyanarda çalışan var ya, <gülüyor> ona tanışmak isterdim. Fatih oyuncu meşrefinden biridir. Vakıf ruhu var yani. arkadaşlar. Yereke yapmıştır ona. <gülüyor> <gülüyor> Saydıranlara <gülüyor> da gelirsek artık. Ya o dediğim gibi çok oldu. Bizim çocuklar derledi. Bize kıyamamış da olabilirler. Aa, olmaz ya. Olur Canım kardeşim inşaat yapıyorsun. Instagram'dan takip ediyorum. Aaa bu kim biliyor musun? Benim ilkokul arkadaşım Hristiyan. O mesaj atmıştı. Allah Allah bu çok acayipti ya. Ee, burada da böyle Mersin'de ticaret yapan bir arkadaş. İzliyor da bizim videoları. O mesaj atmıştı bir gece bana. O gece de yine böyle şey gecesiydi. Hani bazen üzülüyoruz ediyoruz ya öyle gece yani. Çok ilginç ya vallahi. ''Canım kardeşim inşaat yapıyorsun. Instagram'dan takip ediyorum. Aynı dine mensup değiliz ama gönüllerimiz bir bizim. Hep kardeşiz biliyorsun. Yapabileceğin bir şey varsa baş tacısın. Elimizden gelen neyse yapalım demek için aradım. Seviyorum seni öptüm güzel kardeşim.'' Allah Allah. Baba tamam, Noel harçlığını bize göndersin ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey alabilir yani. Paskalya harçlığı. Evet şimdi bu mesajı hayalhaneme gelmeyen bile bilir. Çok meşhur bir mesajımız. Birisi bize yazmış bizim arkadaşlardan birine. Selamun Aleyküm. Bizim arkadaş da Aleyküm Selam yazmış. Abicim, güzel abim. 2 yıllık sevgilim sizin videolarınızı izleyerek benden vazgeçtim. Mutlu musunuz? Bizimki de Elhamdülillah yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladınız mı? Evet. Çok meşhur bir mesaj bu ya. Bu şeyin başında okurken kastettiğim bu zaten bizden evet. paylaşımlara Şimdi bize bir gün Hikmet Anıl Öztekin misafir gelmişti hatırlıyor musunuz? Yaylaya götürmüştük. Evet. Hikmet Anıl uyandığında da bizim kardeşlerden bir tanesi eline fırça almış balkonu temizliyor yıkıyor. O da o fotoğraf çekip hikaye atmış. Hikayede şöyle yazıyor. Bu fotoğrafı Mersin'de bir sabah ben çektim. Videolarda görüyorsunuzdur kardeşleri. Belki içinizden geçmiştir. Ya hayat bunlara güzel popülerler, tanınıyorlar. Bizzat şahidim. Sabahtan akşama kadar yerleri siliyorlar hayal. De böyle adamlardan kimseye kötülük gelmez. Yani yapmak istese de beceremez. Allah razı olsun. Da gönül insanı. eğitemedik, bir kabalaşamadı ama. Güzel adam. <gülüyor> <Güzel. delikanlı> adam. <gülüyor> Allah razı olsun. Çok güzel, çok ya. güzel, Allah razı olsun. Yenim ben böyle yani gönülden dökülen cümleler insana etkiliyor. Bir de o geceyi beraber yaşadığımız için günü, geceyi. Allah razı olsun. Güzel gözlemlemiş yani bizim hiç evet. normalleştirdiğimiz şeyler ama adam Allah razı, Allah razı olsun. Değil mi yani? Güzel bir dokunuş yapmış. Fırça darbesi. İrfan duygusallaşıyor. Evet. Ha, tehlike. Bir ağlar mısın be? Bir Hiç ağladın İrfan mı? İrfan etkileniyor. Duygusallaşıyor. Oluyor ara. ara. Arada yani bazı dökün, bazı ya. yaş, yaş geçtikçe dökülüyor yani. <gülüyor> Bak çocukluk arkadaşımsın. Ağladığına şahit olmadım. Bir de sesinin güzel olduğunu geçen yıl fark ettim. <gülüyor> Selamun aleyküm abi. Ben sizi ateistlerin sayesinde tanıdım. Üstad diyor ya Allah bir recülü facirin eliyle dinine hizmet ettirebilir diyor ya. Tam o hesap. Selamun aleyküm abi. Ben sizi ateistlerin sayesinde tanıdım. Senin video ile canlı yayın he, yayınlarken demek istedi herhalde. Dalga geçmiş ama benim hoşuma gitti. Sizi araştırdım ve buldum. Allah ateistlerden razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> amin. Amin süper ya valla. İnşallah onlara da süper <gülüyor> ya. Çok güzel valla bu tip tanıdık geliyor. <gülüyor> Bizim buraya gelip giden bir tanesi. Valla ben de biraz <gülüyor> Allah Allah. Güzel evet. güzel yani. E, Çok güzel yani. gerçekten. Ateistlerim bile bu, bu işe omuz olmaları güzel amin, bir gayet şey. Yani. İstesen para versen yapmazlar ha, o oyunları. Akışlarla yaşıyorum. Tabi tabi zekim rengi gibi. Allah razı olsun. Gerçek manada uğraşsak yap yaptıramayız yapamayız, abi. Yapamayız. Yani. Yani, yani desek ya abi sen şunu at bize küfret desen gene yapmazlar. Evet, adam. al bu da para. Ama keyfine atıyor adam işte, birine çarpıyor. O da Biri geliyor. Ee, Allah razı olsun. Ben, ben de Allah razı olsun. <gülüyor> bize mektup gelmişti bu mektup. Çünkü ben zamanda paylaşmıştım. Sevgili Mehmet Risale-i Nur hizmetine zarar veriyor düşüncesiyle size çok ağır hakaretlerim oldu. Sizi çok üzdüm. İki ay önce açık bir bayandım. Bir sohbetinize denk geldim. Bu haldeyim. Benim kalbimi siz yumuşattınız. Tesettürü siz sevdirdiniz. Utanarak helallik diliyorum. Rabbim yüzünüzü karşıda özür dilemeyi nasip eder. Amin. Çok üzgünüm, çok diye yazmış. Ben de bunu paylaşarak şunu yazmışım. Çok eski yıllar önce herhalde. ''Kardeşim ben bu yola çıkarken başta herkese hakkımı helal ettim. Amacımız beraber cennete varabilmek inşallah...'' Not bakıyorum. şimdi olsa etmezdim. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Eder, <ederdik gülüyor> mi? Etmez <gülüyor> mi? <gülüyor> ederiz Ederiz <gülüyor> Ederiz değil mi? Ederiz. <gülüyor> ederiz, ederiz, ederiz değil mi? <gülüyor> ederiz. Edeceksiniz lan. Yönetmenim. Bayram sabahı itibariyle örttüm başımı. ...antık tesettürlüyüm. Sizlerin çok payı var, video ve tüm paylaşımlarınız ile 37 yaşımda örtülmeme vesile oldunuz. Bunu özellikle belirtmek istedim. Lütfen çalışmalarınıza devam edin, daha genç kitlelere daha erken hitap edin inşallah yazmış. Ooo çok fena ya. Bunu da iyi hatırlıyorum. Bu arkadaş buraya geldi çünkü. Yeni yoruma geçiyorum. Bu çok fena. Bunu mesaj atan arkadaş hayalhaneme de gelmişti. Siz de hatırlarsınız bunu. Ben bardağı doldururken müzik çalıyordu. Youtube'da elimden bardak kaydı düştü. Temizlerken Mehmet kardeş çıktı. Eli ona çarpıyor. Herhalde ya da tamam. sıralı ona geliyor. Ben masayı temizliyordum atlamayayım şimdi. Laptopa zaten viski tam da masada. Viskiden sonra çekeceğim bir şey üstüne döküldü. Temizlerken Mehmet'i gördüm. Bir sen eksiktin dedim ama bir daha hayatımdan hiç eksik olmadı. Çekemediğim mala üzüldüm önce. Sonra yeni torba açtım. Ama 20 saat hiç durmadan onun videolarını izledim. Ben onun anlatma tarzını çok sevdim. Hele son zamanlarda diyor ya bir videoda sana ne lan sana ne senin daha namazın yok orada sanki bana diyor. Acayip bir olay. Bu arkadaş hatırladınız mı? Evet, Almanya'dan mı gelmişti. Yani, evet, yurt dışından. Yurt dışından değil mi? Almanya'dan gelmişti bu arkadaş. Biz orada şeyde bir boşa. Şey de çok ilginçti. Onu hatırlamıyorum. Denk geldi mi Bir gün hatırlar mısınız? Bizim bir ders vardı hani Deli Kızım uyan, söylenenler yalan diye başlık koymuştu. Ben de onu diyecektim. He, o başka biri. Almanya'da Şebnem Ferah dinliyor, YouTube'a yazmış Deli Kızım uyan, söylüyor. Bir bakmış ben çıkmışım. Demiş ki, "Aa sakallı bir erkek bu da söylüyor herhalde." Hani özgün mü falan tarzında bir bakayım derken bir tıklıyor videoyu. Bir daha, bir daha, bir daha. Sonra bize mektup göndermişti. idim hmm. videolara bu şekilde denk geldim. Şimdi iman ettim, Allah sizden razı olsun diye. Hı hı. İlginç bir olay. Akçılara bile... Hayır öyle öyle. İyi geceler. Her ne kadar inançsız olsam da... ...aylardır YouTube paylaşımlarınız ve attığınız tweetler huzur veriyor. Siz ve arkadaşlarınız lütfen uzun bir süre daha devam ettirin bu paylaşımlarınızı. Hoşçakalın. Rabbim de sana inşallah hidayet nasib etsin, Amin. Etmişsiz abi, şey Şimdi bu arkadaşın belki mesajını bulamam. Yine burada göstereceğim, size göstereyim. Bu arkadaş bize mesaj attı. Vücudu satranç tahtası gibi görüyorsun. Kollar bilekler. Hatırlıyor onu. Ondan sonra bizim kardeşlerden bir tanesi de dedi, kardeşim sen telefonunu at bize.'' Telefonunu attı, ilgilendi, etti falan. Hamdolsun şu an kardeşimiz en son güzel bir haldeydi. İnşallah Allah sabit Am. kalsın Am. o noktada böyle içli bir de mesaj atmıştı ama herhalde mesajı yok diye biliyorum. Görüntü zaten mesaj atmasına gerek yok ya. Yani. Aynen öyle. Son kulvarlara giriyoruz. Ben geçtiğimiz sene Allah affetsin tövbe edip döndüm ama Hristiyandım. Ondan önce deist. Hayranım sayesinde iman ettim. Allah bir kez daha razı olsun hepinizden. Hadis-i Şerif'te bir kişinin sizin elinizle hidayete gelmesi üzerine güneş doğup batan her şeyden daha hayırlıdır diyor. Allah bizi hizmetçi olarak inşallah kullanmaya devam etsin. Allah razı olsun. Destek edin, dua edin. Yani biz 50-60 tane zayıf insanız. 2-3 milyon takipçimiz var YouTube'da, Facebook'ta, toplamda, Instagram'da belki. 50 kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu az bir rakam yani değil mi? Yani 100 binde 1, 10 binde 1'e tekamül ediyor maalesef. Çok insan gelmesi lazım. Böyle delikanlı, gönüllü, herkese açık. İnsanlara gerçek manada sarılıp kucaklayabilecek insanlar olması lazım ki iş yürüsün. Yoksa öteleyici dili çok kişi kullanıyor. Çok da tercih edilebilir bir şey olmadığı zaten 10 sene sonra 20 sene sonra açığa çıkacak. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi gönlüne kalbine kainatı sığdırabilecek sahabe gönüllü insanlar. Yani Resulullah'a benzeyen sahabe gönüllü insanlar nasip etsin bize. Bunların aslında değil mi hepsi bir tane delikanlı işte Hazreti Ömer gibi Hazreti Ebu Bekir gönüllü bir insan için değer. Değer ve hatta eksik bile diyebiliriz. İnşallah bu yapmış olduğumuz çalışmalar bu şekilde netice verir çünkü biz de akıbetimizden endişe ediyoruz yani. Allah bizi muhafaza etsin. Sizi de muhafaza etsin. Yani bu projeleri ulaştırıp insanlara faydalı olabilecek insanların ahiretlerine faydalı olabilecek işler yapmayı nasip etsin. Biz çok az insana dokunduk. 1 milyon 2 milyon dünyada hiçbir şey ifade etmiyor. 8 milyar insan var. Fareye tapandan tut. Babasına tapana kadar değil mi? İnşallah hepsine gitmek nasip olur ama bu duamız tabi. Allah ne kadar samim ne kadar gücümüz yeter. onu Allah daha iyi bilir. Yani dediğim gibi bizi yalnız bırakmazsanız bundan daha büyük bir şey bizim için olmaz diye düşünüyorum abi. Yani evet. Bizeceklerim o kadar yani. Allah yolunda yürütsün, çürütsün öyle de öldürsün inşallah. Selametle.